يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالات في النار اللهم اشرح لصدري ويسل لأمري واحل العقبة من لسان يفقه قولي <Gülüyor> Allahümme erinil hakka haqqan ve erzurkna itibaehu ve erinil batila batilan ve erzurkna Allahümme enfa'na bima allamtana ve allimna bima yenfa'na. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana. Innaka anta alimul hakim. Allahümme amin. Şimdi biz en son nuzul sırasına göre tefsir dersinde <gülüyor> yine kıyamet sahnelerinden bahsettik. Ve hatırlıyorsanız demiştik zaten Allah Azze ve Celle e, Tarık suresini anlattık yıldızların durumunu anlattık gökyüzünün durumunu anlattık Allah Azze yeni yemin ettiği bazı şeyleri öğrenmiş olduk. Daha sonra insanın yaratılışına dikkat çektik Allah insanın ne kadar aciz olduğuna dikkat çekiyordu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim'in durumuna ve insanların Kur'an-ı Kerim'de dalga geçenler için Allah Azze ve Celle'nin sürekli tuzak kurduğuna, onların tuzaklarının boş olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Bugünkü dersimizde yine Allah Azze ve Celle Mekke bir sure olan İnfitar suresinde, yani yarılma, Türkçesi yarılma olan İnfitar suresinde Allah Azze ve Celle Mekke olan bu surede kıyamet sahnelerini, insanların durumunu ve insanların varacakları yeri yine Mekkeli müşriklere ve Müslümanlara, iman edenlere bildiriyor. Surenin başlangıcı yine çok dehşet bir sahneyle başlıyor. Allah Teala Celle diyor ki: "İz-sema'un fatarat." Gök yarıldığı zaman. Şimdi normal şartlarda düşünseniz bir sahne düşünün, gözünüzde canlandırın. Gök yüzü tepemizdeyken gök yüzü yarılacak. Gök yüzünün yarılması ne demektir? Gök yüzünün yarılması demek ya gök yüzünün açılması demektir ki bu gök yüzü bir cisim değildir ki açılsın. Veyahut da gökyüzünün eriyip insanların başına aşağıya dökülmesi demektir. Burada kasıt gökyüzü bütün cisimleriyle beraber insanların başına dökülecektir. Yani gök layer bir olacaktır. İkisi birbirine yapışacaktır. İlk hallerine döneceklerdir tekrardan. İkisi tek hale gelecektir. Bu kıyametten hemen önceki sahnedir. Yani kıyametin şartları tahakkuk ettiği zaman Allah azze ve celle kıyametin kopmasını dilediği zaman artık kıyametin bir kopma sahnesi vardır. İşte bu sahnelerden bir tanesi de güneş. İlk başta batıdan doğacaktır, ondan sonra güneş batıdan doğduktan sonra doğudan değil de batıdan doğacaktır. Artık insanlar yeri yüzünden bir tane dabbe çıkacaktır, insanlarla konuşacaktır. İnsanların yanlışlarını, insanların küfürde olduklarını, insanların hata yaptıklarını insanlara bildirecektir. Bu sırada insanlar iman etmek isteyecektir. Yani artık demek ki gerçekten Peygamber Vesselam'ın bahsettiği gerçektir diyecekler ve insanlar iman etmek isteyecekler. İman etmiş olup da, günahkar olanlar da bu defa tövbe etmek isteyeceklerdir belki de. Tabi eğer o zamana kadar iman etmiş insan kalırsa, çünkü iman edenlere kıyamet kopmayacaktır. Güzel bir koku onların ruhunu alıp götürecektir. Güzel bir esinti onları vefat ettirecektir. İşte bu sahnede kıyamet kopmaya başlayacak artık. Yani yer eski haline, yeryüzü harap olmaya başlayacak. Bu surede Allah Azze ve Celle kıyametin kopma anını bize anlatıyor ve zaten Peygamberimiz <gülüyor> İmam Ahmet'te ve Tirmizi'deki bir hadiste diyor ki kim kıyameti gözüyle müşahede etmek isterse Tekvir suresiyle infitar İnfitar suresine baksın. <gülüyor> tekvir suresi, tekvir suresi اِذَا suku كُوْوِرَتْ Güneş dürüldüğü zaman diyor Allah Azze ve Celle. Orada da yine kıyametin kopma sahnesine dikkat çekiyor. İnfitar suresinde de Allah Azze ve Celle kıyametin nasıl kopacağına dair dikkatlerimizi çekiyor. اِذَا السَّمَاءٌ فَتَرَتْ gök yarıldığı zaman diyor. Gök parçalandığı zaman diyor Allah azze ve celle. Başka bir a, surede göğün yarılmasından bahsederken Allah azze ve celle fe vahiye. O gün o çok ürkütücüdür diyor Allah azze ve celle. Başka bir surede fe iza şakkatis sema'u fe kanet wardatan keddehan. Gök yarıldığı zaman sanki erimiş gül yağı gibidir. Yani insanların başına erimiş bir gül yağı gibi dökülecektir gökyüzü diyor Allah azze ve celle. Bu, kıyametin bir sahnesidir. İnsanın başına gelecek olan bir sahnesidir. Daha sonra وَإِذَا الْكَوَاكِبٌ تَثَرَتْ Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman Yani gökte görmüş olduğumuz bu sabit isimlerden yıldızlar gökyüzünde sabit kalmayacaklardır. Onlar insanların başına yağmur tanesi gibi, dolu tanesi gibi, kar tanesi gibi insanların başına döküleceklerdir. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Denizler patlatıldığı zaman diyor Allah Azze ve Celle. Yani bugün kendisinden istifade ettiğimiz suyundan, güzelliğinden istifade ettiğimiz denizler o gün insanlar için cehenneme dönüşecektir. Hatırlıyorsanız bundan bir iki sure önce başka bir yerde Allah azze ve celle ve izel biharu demişti. Denizler tutuşturulduğu zaman demişti. Yani denizler ateş olup da tutuşturulduğu zaman. Burada ise Allah Azze ve Celle denizlerin patlatılacağından bahsediyor. Denizler demek ki tutuştu, tutuştuktan sonra patlayacaktır. veya da patladıktan sonra tutuşacaktır. Yani iki tane aşama geçirecek denizler. Bir patlama olacak, bir de denizlerin tutuşması olacak. Artık hangisi hangisinden sonradır? Allahu Alem. Fakat bu manzaraları gözünüzde canlandırmaya çalışın. Yani Allah Azze ve Celle bu ayetleri boş yere indirmemiştir. Veya sırf birilerini e, müşriklere işte bak ben kudretim budur demekten ziyade Allah Azze ve Celle böyle bir günün dehşetinden insanları sakındırmak istiyor. Bak önünüzde böyle bir gün var. Yani belki rüya gördüğünüz zaman, rüyasını gördüğünüz zaman günlerce uyuyamayacağınız, kabus gördüm diye bir gün gerçektir. Ela <gülüyor> Allah'ın vaadi gerçektir. Dikkat edin diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Size vaad ettiği, başınıza gelecektir dediği şey... Muhakkak ki olacaktır diyor Allah Azze ve Celle sanki, bunları bize şey yapıyor, bu görüntülerle bizim kendimize çeki düzen vermemizi istiyor Allah Azze ve Celle. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Kabirler hareket ettirilip de ters çevrilip içindekiler dışarıya çıktığı zaman, yani şu an görmüş olduğunuz kabirler, içinde insanların kemik olduğu, belki toprak olduğu, belki kimisinin çürüdüğü kabirler, o gün Önce bir hareketlenme geçirecekler, yerin zelzelesi vardır tabi bir de o gün, ondan sonra kabirler test çevrilecek ve yer altındakilerin hepsini üstüne çıkaracak. Bunlardan biri de kimdir? Bunlardan biri de insandır, kabirlerde yatan insandır. İnsan da yerin dibinden ne yapacaktır? İnsan da yerin dibinden yerin üstüne çıkacaktır. Dikkat ederseniz bu ayetlerde Allah Azze ve Celle hep sabit olan şeylere dikkat çekiyor. Yani aslında o gün her şey değişecek. Sadece burada zikredilenler değişmeyecek. Yani o gün yeryüzü de değişecek, gökyüzü de değişecek, gördüğümüz mesela buradan insan baktığı zaman dünyanın öbür ucunu görecek. Çünkü yeryüzü dümdüz olacak, hiçbir şey kalmayacak yeryüzünün üzerinde. Bunlar olmasına rağmen Allah Azze ve Celle bu ayetlerde veya kıyameti, kıyamet sahnelerini canlandırdığı ayetlerde hep sabit olan şeylere dikkat çekiyor. Yani mesela güneşe dikkat çekiyor, aya dikkat çekiyor, güneşin dürülmesine, gökyüzünün yarılmasına, dağların yürütülmesine. Yani dağlar o gün yerinde durmayacaktır, dağlar o gün yürüyeceklerdir. Denizler duran şeylerin patlamasına, yanmasına dikkat çekiyor. Çünkü insanoğlu, gafil olan insan sürekli bunları böyle durgun ve sabit gördüğü için insan zanneder ki bunlar hep böyle kalacaktır. Yani dünya hayatını da insan böyle görür. Sanki hiç bitmeyecektir. Bu insanın fıtratında olan bir şeydir. Yani güzel gördüğü şeyleri, sevdiği şeyleri sonsuz düşünür insan her zaman. Sanki hiç sonu olmayacaktır gibi düşünür. Mesela bugün birçok insanın ölüme üzülmesi, işte ölüm geldi adam gidecek şimdi Allah hesap verecek değildir. Yani siz kaç tane mesela ölene ağıt yakan insanın işte vay benim yavrum gidecek Allah hesap verecek işte namazları eksikti dediğini duydunuz. Mümkün değil. Benim oğlum genç yaşında öldü. Benim oğlumun işte hayatı bilmem şöyleydi, böyleydi. Daha şunu yapacaktı, bunu yapacaktı. İnsanların ölümü sevmemesinin sebebi de budur. Yani e, selef ölümden kaçarken işte Rabbimize nasıl hesap vereceğiz diye ölümden kaçardı. Şimdikiler ise Allah'ı, Allah'ın ayetlerini, kitabı ve sünneti anlamadıklarından dolayı ölümden niye kaçarlar? İşte hayatı son bulduğundan dolayı. Sevdiği bir şey son bulduğundan dolayı kaçarlar. Ondan dolayı Allah azze ve celle en sabit olan şeylerin dahi bir gün zeval bulacağına dikkat çekiyor. Yani hiç düşünmediğin dağın yürümesi, denizin patlaması, gökyüzünün yarılması, yıldızların dökülmesi, insanın aklına bile gelmeyecek olan şeyler bunlar. Allah azze ve celle bunların bir gün zeval bulacağını, bunların şekil değiştireceğine dikkat çekiyor. Ve aynı şekilde bizim bu durağan gibi görünen hayatımız da, işte sanki sonsuzmuş gibi görünen, hiç bitmeyecekmiş görünen 50 yıllar, 60 yıllar, Bunlar da bir gün zeval bulacaktır. Bunlar da bir gün son bulacaktır. İşte bu sahneler gerçekleştiği zaman, yani bu dehşet, e, anıt gerçekleştiği zaman, o sırada Allah azze ve celle diyor ki, Alimet nefsun ma مَا ve وَأَخَّرَتْ O gün her nefis yaptığını görecektir. Neyi öne almıştır? Neyi geriye almıştır? Neyi yapmıştır? Neyi yapmak isteyip de yapamamıştır? Bütün emelleriyle beraber o gün her insan, kendi yaptığını ne yapacaktır? Kendi yaptığını bilecektir. Bu bilme ya kıyamet koptuğu zaman insanların hee bak ben kafirdim veyahut da ben fasıktım, bu kadar bu kadar amel yaptım anlık hatırlamasıyla olabilir. Veyahut da ve Celle'nin kıyametten sonra hemen insanları hesaba çektiğinde herkese yaptıklarını, nimetlerini ve günahlarını hatırlattığı anda olabilir. Veyahut da bunlar hepsi farklı farklı yapılan tefsirler. Veya uta Allah Azze ve Celle'nin insanlara kitaplarını sağlarından veya sollarından veya sırtlarının arkasından verdiği anda insanlar kendi yaptıklarını biliyor yani hatırlıyor olabilirler Allahu Alem. Ama bir şekilde bu sahnelerden sonra herkes kendi yaptığını bilecektir. Herkes kendi yaptığı ameli neyi öne almıştır neyi arkaya almıştır bilecektir. Ve Allah Azze ve Celle başka bir ayette kelim ayet kelimesi diyor ki yume tejidu kullu Nefsin ma amlet min khairi muhdera. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا اَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اَمَدًا <بَعِيدًا> O gün herkes yaptığı iyilikleri ve kötülükleri karşısında bulacaktır diyor Allah. Amel olarak, salih amellerini de, salih olmayan amellerini de herkes kendi karşısında bulacaktır. Yani hatırlıyorsanız, ya geçen dersimizde anlatmıştık, يَوْمَ تُبْلَ <السَّرَائِر> O gün bütün sırlar açığa çıkacak demiştik. Yani o gün insanın yedi kapının arkasında işlediği günahtan tutun, aklından geçirdiği zerre kötülükten dü düşünün her şey insan önüne gelecek. Kaçışı yok. La takfa alayhi <gülüyor> khafiye. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Hiçbir şey Allah azze ve celle gizli kalmaz. Her şeyi getirip bizim önümüze ne yapacaktı koyacaktır. Aa iyiliklerin, aa kötülüklerin. Artık ona göre hesaba çekileceksin. Ona göre Allah azze ve celle sana muamelede bulunacaktır. Ona göre sırattan geçeceksin. Ona göre cennete veya cehenneme gideceksin. Burada da aynısıdır. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا ve وَأَخَّرَتْ Yani perişanlıklar içerisinde perişanlıklar. Düşünün önce zaten bir perişanlık olmuş, gökyüzü yarılmış, insanlar dehşet içerisinde, ölüler kabirden dirilmiş, herkes bir yere toplanmış, kimse ne olacağını bilmiyor, herkes birbirine bakıyor. فَلَا تَسْمَعُوا اِلَّا هَمْسَى Sadece fısıltı duyarsın diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanlar acaba ne olacak, acaba işte neler, bizi ne bekliyor diyecekler. Tam o sırada güneş insanların kafasına bir karış yaklaşacak, birilerinin beyni kaynayacak, o esnada birileri Allah'ın gölgesinde gölgelenecekler. İnsanlar anneden doğdukları gün gibi كَمَا bede ekum taudun. Nasıl ki annenizden üruyan bir şekilde geldiniz, o şekilde dirileceksiniz Allah'ın huzurunda. Bu şekilde insanlar peygamberleri geziyorlar. Yani hani bize şefaat edin, bizi bu durumdan kurtarın, Adem'e gidiyorlar. Adem diyor ki ben zaten günah işlemiştim, ağaçtan yemiştim, gidin Nuh'a, Nuh diyor ben oğlum için zaten dua etmiştim. Düşünün peygamberler daha çaresizliklerini sunuyorlar insanlara, o onu ona havale ediyor, o onu ona havale ediyor. Zaten anne baba kardeş diye bir şey kalmamış. Yani herkes birbirinden kaçmış, herkes dağılmış anne okuldan, oğul babadan, kişi eşinden, herkes birbirinden, kardeş kardeşten, insanlar birbirinden kaçmışlar. En son herkes birbirini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a havale ediyor. Bu bela musibet yetmezmiş gibi bir de bu sırada insanın kötü amelleri getirilip insanın önüne konuluyor. Yani bak daha senin bu gördüğün bir şey değil. Bu gördüğün daha hazırlık aşaması, giriş sadece, mukaddime bu. Daha sen bir de bu amellerinle gidip ebediyen şeyde kalacaksın. Gidip ebediyen cehennemde kalacaksın diye bir de insanlara kendi amelleri getirilip insanların önüne konuluyor. Artık insanın unuttuğu, hiç aklına gelmediği, Belki hiç günah bilmediği e, ameller dahi insanın önünde e, birikiyor. Bunun yanında daha bundan büyük musibet, kul geçmişsiniz mesela. Geçtiğiniz kul hakkından sizin haberiniz yok. Allah Azze ve Celle haklıları getirecek, yanınıza dizecek. Zaten günahlar diz boyu, zaten siz orada yenik bir durumda diriliyorsunuz. Çünkü hiçbir insan Allah'a hakkıyla şükredememiştir. Hiçbir insan Allah'a hakkıyla hamd edememiştir. Zaten orada yenik, bir sıfır ayaktasınız. Yani siz dirildiğiniz zaman yenik durumdasınız zaten. Bir de bunun yanında işte 3-5 tane salih amel görünüyor orada. İşte namaz kılmışsınız. İşte belki güzel ameller yapmışsınız biraz. E, ona umutluyken Allah inşallah bunlara bakar bana rahmet eder derken bir de hak sahipleri dizilecekler. Hepsi sizin o yaptığınız hayırlardan da e, alacaklar. Haklarını helal etmedikleri müddetçe. O bittikten sonra bir defa biraz da günahlarından size yükleyecekler. E, Haklar tamamlansın diye bu defa günahlarından e, yükleyecekler. Yani böyle bir durumla insan karşılaşacak. Kıyamet günü geldiği zaman insan böylece dehşet içerisine kapılmış. Keşke işte kimisi pişmanlık içerisinde, kimisi böyle e, çok kötü bir durumda ne yapacağını bil nasıl kaçabilirim? Onun yollarını arıyor. Kimisi kendince mazeret düşünüyor Allah'a karşı. Şöyle derim, böyle derim e, gibisine. Tabi hesaba çekildiklerinde bunların da geçersiz e, olduklarını biliyorlar. Yani amelinden tutun insanın varacağı yere kadar. Alimet nefsun maqaddemet wa akarat. O gün herkes ne yaptığını, neyi öne aldığını, neyi geriye aldığını, ne yapacaktır, herkes bunu bilecektir diyor Allah Azze ve Celle. Allah bizi salih amellerle karşılaşanlardan eylesin. Daha sonra. Allah bu sahneyi insanın gözünün önünde çizdikten sonra yani insana bak. Ey insan, sen başıboş değilsin. Biz seni, e, e, e, sen bizim sizi abes olarak yarattığımızı mı düşünüyorsunuz? dedikten sonra yani öyle bir gün gelecek, yaptıklarını önünde bulacaksını verdikten sonra peşine hemen diyor ki ya اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Ey insan, Rabbine karşı seni aldatan nedir? Madem böyle bir gün var, Madem dirileceksin, madem hesap vereceksin, nedir seni aldatan ne insan? Rabbine karşı Rabbinin emrettiklerini yerine getirmekten, nehyettiklerinden kaçınmaktan, salih ve müttaki bir insan olmaktan, iyi bir mümin olmaktan, ihsan ilkesi üzerine yaşayan bir mümin olmaktan, seni alıkoyan nedir insan? Seni aldatan nedir? Alıkoyan değil, seni aldatan nedir? Ne ile aldanıyorsun da Rabbinin emrettiklerini yerine getirip nehyettiklerinden kaçınmıyorsun? Zayıf bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cehalet diyor, İnsanı Rabbine karşı aldatan cehalettir diyor bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra. Fakat dediğimiz gibi rivayet zayıf bir rivayet. Hz. Ömer'den gelen bir rivayette, Hz. Ömer bir gün yoldan geçerken adamın biri bu şeyi okuyor, adamın biri bu ayet-i kerimeyi okuyor. Seni Rabbine karşı aldatan nedir? Rabbinden seni aldanarak alıkoyan şey nedir? Ayetini okuduğu zaman Hz. Ömer cehalettir diyor. Cealet olduğunu söylüyor. <gülüyor> Hazreti Ali bu ayet-i kerimede insanların e, Allah'a karşı aldandığı şeyin Allah'ın günahları örtmesi olduğunu söylüyor. Yani Allah'ın günahları dünyada açığa vurmaması, insanların günahlarını teşhir etmemesinin insanları Allah'a karşı aldattığını söylüyor. Seleften başka alimler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki rahmetini çokça anlatmasının, İnsanları Allah'a karşı aldattığını söylüyorlar. Yani bu rivayetlere baktığınız zaman, ayet-i kerimenin tefsirine baktığınız zaman hepsi farklı farklı dönemlerde yaşamış olan insanlar, ayete farklı farklı yorumlar yapmışlardır. Demek ki herkes kendi dönemine şöyle bir bakmıştır. Benim dönemimde insanları Allah'tan alıkoyan, insanların kendisiyle kendilerini avuttuğu veya aldandıkları şey nedir demişlerdir ve bir sonuçla ortaya çıkmışlardır. Hazret Ömer'e göre bu bir cehalettir. Cehalet insanı aldatır mı? Doğrudur, cehalet insanı Rabbine karşı aldatır. Neden? Çünkü cahil her zaman cüretlidir. Cahilde bir cesaret vardır, cehaletin vermiş olduğu cahilde bir cesaret vardır. Bu cesaretle bir de Rabbini tanımamaktan ötürü, Rabbini tanımadığından dolayı, kıyametin hakkatını bilmediğinden dolayı, cahil ne yapar? Cehaletiyle Allah'ın emrettiklerini yerine getirmekten kendini alıkoyar ve cahil cehaleti onu aldatır. Alimin de ilmi onu aldatır. Yani kendi ilmine güvenir mesela. Kendi ilminin onu kurtaracağına güvenir mesela. Bilmesi onu insanlardan kendini üstün görmeye yeter mesela. Ben biliyorum der. Bu insanlar bilmiyorlar der. Mesela kendini bununla avutur ve bu şekilde alimin de ilmi onu Allah'tan alıkoyar. Veyahutta işte mesela düşünün bir alimin ilmi nasıl onu Allah'tan alıkoyar? Şeytan ona şöyle yaklaşabilir. Zaten biliyorsunuz. Aldatmanın temeli şeytandandır. Yani şeytandır insanları e, aldatan. Şeytan daha önce de şeyde anlatmıştım hatırlıyorsanız. Hakumut التَّكَاثُرْ hatta زِرْتُمُ الْمَقَابِرِ Sizi çoğaltma yarışı sizi alıkoydu ta kabirleri ziyaret edene kadar. Demiştik ki orada her insanın şeytan insanı aldatmadan önce şeytan şöyle bir kendi malzemesine bakar. Ben bu adamın en zayıf yönü nedir? Ben bu adamı nasıl aldatabilirim? Diye ve o insanın en zayıf noktasını tespit eder. Herkesi farklı bir yönden aldatır. Yani hiç kimseyi eşit şeyde aldatmaz şeytan. O insanların zayıf noktasını tespit ettikten sonra şeytan onunla onu Allah'tan alıkoyar demiştik. Aynı şekilde aldatma işlemi de böyledir. Şeytan insanları aldatmak istediği zaman, Rabbine karşı mağrur olan, aldanmış olanlardan eylemek istediği zaman önce sizi şöyle bir baştan aşağıya süzer, bu adamın sıkıntısı nedir, bu adamın zayıf noktası nedir diye adamın ne yapar, adamın zayıf noktasını tespit eder. İşte bazı insanların cehaletini tespit eder. Hep cahil kalmalarını tavsiye eder, okuyup da ne olacaksın der mesela. Bu şekilde insanları şey derler, Rablerine karşı aldatır. Bazı insanları dediğim gibi ilimle, yani bir taraf insanı cahil bırakmış, cehaleti onlara sürekli telkin ediyor. Öbür taraftan bir zümre okuyor mesela. Bu zümreye de kibir vererekten, ya bu insanlar hiçbir şeydir. Allah bu kadar cahilin içerisinde işte sizin gibi ilim ehli Allah'ın ayetleriyle yükselttiği kendilerine derece verdiği insanlar diyerekten onları alıkoyabilir. Veyahut da mesela en büyük sıkıntı yani ilim ehlinde bulunan en büyük sıkıntı Allah'a ibadet etmekten alıkoyar onları. Allah'a zikretmekten alıkoyar. Yani şurada oturup zikretmektense otur şurada kitap oku der mesela. Çünkü bu da bir zikirdir der. Yani bu da aynı zamanda zikir. Hem insanların durumu vahim der. Yani okumanız lazım, bidat ehline, küfür ehline karşı cevap vermeniz lazım der mesela. insanları sünnetlerden, insanları zikirlerden, insanları tefekkürden, insanları tedebbürden ilim okuyan insanları ilmi kullanaraktan insanları Allah'a karşı aldatır. Şimdi adam bir taraftan ilim alıyor, ilim eğer beraberinde Allah korkusunu getirmezse, beraberinde ameli getirmezse, ilim kalbi katılaştırmaktan başka bir şeye yaramaz. Yani sadece insana kibir verir. Eğer ilim, beraberinde Allah korkusunu ve beraberinde ameli getiriyorsa o zaman ilim insanın kalbini eritir, o zaman insanı ilim mütevazı yapar, o zaman insanı ilim amele teşvik eder. Yoksa emin olun, ben İsrail'in papazları gibi, Yahudilerin ve Hristiyanların papaz ve rahipleri gibi kalp katılaşmasından başka Allah'ın ayetleriyle oyun oynamaktan başka hiçbir şey vermez insana ilim. Zaten i̇bn Mesud diyor ya, alim kimdir? Allah azze ve celle ayet-i kerime diyor, اِنَّمَا يَخْشَى min مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan ancak hakkıyla alim olan kulları korkar diyor. İlim haşyettir diyor, ilim korkmaktır diyor, ilim huşudur diyor. İlim kişinin Allah'tan çekinmesidir diyor i̇bn Mesud. Şeytan bir grup insanı bu şekilde ilimle şey yapar. Bir grup insanı bu şekilde ilimle aldatır. Bir grup insanı arkadaşlar tevhidle aldatır. Aslında gelmek istediğim nokta bu. Bir grup insanı da şeytan tevhidle aldatır. Nasıl şeytan insanları tevhidle aldatır? Yani bizlerin bir aldattığı gibi. işte bak yeryüzünde zaten kaç tane Müslüman var ki. İşte tevhidi bilen, tevhidi yaşayan, Allah'ı tanıyan, Allah'a hakıyla ibadet eden kaç tane insan var ki. Hepimiz yaşadığımız bölgede azınlık olduğumuzu biliyoruz. Yani insanlara göre azınlık olduğumuzu biliyoruz. Bak işte bu insanların hepsi ateşe gidecekler. Müşrik cennete gidemez. Peygamberimiz ne diyor? "Lâ yetkulul cennete illâ nefsun muslime. Cennete Müslüman olmayan nefisten başkası giremez diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu Bunlar cennete girmeyecekler diyor. Cennet nedir? Cennete kime yer kalacak? Yani bunlar da hiçbir girmeyecek. E bir siz gireceksiniz zaten. Tevhid ehli girecekler cennete. Size cehennemde ne yoktur? Size cehennemde yer yoktur. Veyahut da Allah azze ve celle ne demiş? Yani kim işte bir defa La ilahe illallah derse, tabii hakkını yerine getirerek, muvahhit olaraktan. La ilahe illallah derse, işte kıyamet gününden ne de olsa günlerden bir gün, Allah onu ateşten ne yapacaktır? Allah onu ateşten çıkaracaktır. Ateşte ebedi kalmayacaktır. Şeytan bizleri de bunlarla aldatıyor. Yani tevhid ehli olmamız da aldatıyor. Sanki tevhid ehli olmak amele ihtiyaç bırakmıyormuş gibi. Tevhid ehli olmak haramları işlemeyi meşrulaştırıyormuş gibi şeytan bizi de ne yapıyor? Şeytan bizi de bununla kaldırıyor. Bunlara yol vermemek lazım. İnsan sadece tevhidiyle cennete gidemez. İnsan sadece Allah'ı bilmekle cennete gidemez. Tevhid ehli olduktan sonra insanın iki tane maddeye daha ihtiyacı vardır. Amel ve rahmet. Amel ve rahmet olmadan insan cennete gidemez. Hatırlıyorsanız bunları daha önce zikretmiştik. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu ki sizden hiçbirinizin ameli onu cennete götüremez diyor. Bunu söyleyen Allah'ın Resulü. Sizden hiçbirinizin ameli sizi cennete götüremez diyor. Söylediği insanlar da sahabe. Gece gündüz ibadet eden insanlar. Sahabe diyor ki sen de mi ya Resulallah? Yani sen de mi amelinle cennete gitmeyeceksin? Aleyhissalatü vesselam. Ne diyor peygamberimiz? Diyor ki evet ben de. Sadece Allah beni rahmetiyle kuşatırsa müstesna. Yani peygamber dahi ameliyle cennete gidemeyeceğini amelle beraber peygamberimizin de rahmete ihtiyacının olduğunu peygamber aleyhissalatü vesselam açıklıyor. Ondan dolayı Şeytan sizi tevhid ehli ol olmakla aldatmaya çalıştığı zaman siz de şeytana bu şekilde mukabele edin. Yani tevhid ehli olmak sadece insanı kurtarmıyor. Tevhid ehli olmak sadece yetmiyor. Amel lazım, Allah'ın rahmeti lazım. Allah'ın rahmet edebilmesi için ne lazımdır? Amel lazımdır, amel olmadan Allah rahmet etmez. Allah rahmet etmeden de insan amel yapamaz. Yani <gülüyor> Allah'ın insana kolaylaştırması lazımdır ki insan amel yapabilsin. Ondan dolayı bu noktaları sürekli düşünün, yani düşünelim hep beraber Şeytanın aldatmalarına karşı kendimize bunu korunma edinelim. Yoksa Allah muhafaza biz de kendimizi koruduğunu zannedip de şeytanın Allah'a karşı kendini aldattıklarından oluruz. Daha sonra Allah azze ve celle insanın Aldanmasından bahsettikten sonra bu defa diyor ki aynı geçen dersimizde olduğu gibi elledi halakake fesawake فَعَدَلَكَ O Allah ki diyor seni yaratmıştır. Seni yaratmasıyla beraber seni organlarını düzgün bir şekilde yaratmış ve seni düzgün bir insan haline getirmiştir. Yani Allah seni yaratmıştır ama yaratmayla yetinmemiştir. Rastgele bir yaratma yapmamıştır. Seni yarattığı şekilde gerçekten çok düzgün Gerçekten seni yarattığı şekil akılları e, hayrette bırakan bir şekilde Allah Azze ve Celle seni yaratmıştır. Fi اَيِّ suretin مَا شَاءَ Dilediği surette seni terkip etmiştir Allah Azze ve Celle. Nasıl diliyorsa seni o şekilde terkip eder. Selef bu ayeti tefsir ederken katade gibileri bu ayette diyorlar ki Allah dileseydi seni maymun yaratır insan. Allah dileseydi seni domuz suretine yaratır insan. Allah dileseydi seni daha onlardan terih gördüğün, şeklini kabih gördüğün hayvanları suretinde yaratırdı insan. Fakat Allah seni ne yaptı? Allah seni şu kainatın içerisinde en güzel surete sahip olan bir varlık olarak, bir mahluk olarak Allah Azze ve Celle seni yarattı diyor Allah Azze ve Celle. Burada da insanın, geçen dersimizde hatırlıyorsanız Allah insanın yaratılmasına dikkat çekmişti. Neden yarattığına ve orada demişti ki Allah Azze ve Celle meninin işte nasıl... Et parçasına dönüştüğüne, nasıl kan olduğuna, nasıl et parçası olduğuna ve nasıl insan olduğuna sanki dikkat çekiyor. Bak biz buna kadiriz demek istiyor sanki Allah Azze ve Celle. Burada da insan dünyaya geldikten sonra insanı güzel bir surette, müsavi bir şekilde, düzgün bir şekilde yarattığına dikkat çekiyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Peki sorun nedir? Yani Allah Azze ve Celle insanı yaratmıştır, ee, en güzel surete sokmuştur insanı. İnsan niye Rabbine karşı aldanır? Kella bel tukezzubune bi yevmiddin. Siz din günü kella bel tukezzubune biddin. Siz dini yalanlıyorsunuz diyor Allahu Teala. Yani sizin sorununuz, sizin sıkıntınız, sizin aldanmanızın sebebi nedir? Sizin aldanmanızın sebebi sizin din gününü veyahut da dinini yapmanızdır. Dini yalanlamanızdır. Burada dinden kasıt Allahu alem çünkü surenin devamı da bu şekilde gelecektir. Kıyamet gününden bahsediyor Allah. Yani sizin kıyamet gününü yalanlamanız, sizin Rabbinize karşı aldatma, alda, aldanmanızın en büyük sebebidir demek istiyor Allah Azze ve Celle. Yani bunu sadece kafirler için düşünmeyin. Hani kafirler din gününü yalanladıklarından dolayı hesap korkusu yok adamlarda. Yani nasıl hesap vereceğim düşüncesi olmadığından diledikleri gibi e affedersiniz hayvan gibi yaşıyorlar. Bu aynı şekilde Müslümanlar için de geçerlidir. Hatırlıyorsanız demişti ki her mahsiyet kendi içinde kıyamet gününe karşı bir baş kaldırıdır. Her mahsiyet Allah azze ve celle'ye karşı kendi içinde bir nevi tekebbürü barındırır. Yani insan aslında günah işlerken Allah azze ve celle'ye karşı tekebbür ediyor. Nefsiyle Allah'a karşı mübarecede bulunuyor. Fakat insan bunun farkında değildir. Aynı şekilde her mahsiyetin içerisinde bir dem insanın kıyamet gününü yalanlaması vardır. Yani kıyamet gününü yalanlama derece derecedir. Kiminin ki yani asıl olarak kıyamet gününü kabul eder fakat uygulama noktasında pek kıyamet günüyle bir bağlantısı yoktur. Kimisi de kıyamet gününü kökten şey yapar. Reddeder. Böyle bir günün var olacağına şey yapmaz. Böyle bir günün var olacağına inanmaz. Ondan dolayı hatta demiştik ki Allah azze ve celle ilk nesli böyle mükemmel bir şekilde yetiştirdiği zaman neyi sürekli kullanmıştır demiştik. Sürekli kullandığı tevhidin iki tane şey vardır, iki parçası vardır. Bir, Allah Azze ve Celle kendini tanıtmıştır onlara, yani tevhid üç şekliyle de, onlara tam böyle bütün zerrelerinde hissedecekleri şekilde sürekli tekrar ederek onlara hatırlatmıştır. İki, sürekli Allah Azze ve Celle kıyamet sahnelerinden bahsetmiştir. Yani insanlar tevhidi öğrendikten sonra Allah'ın dilediği gibi yaşasınlar diye o mükemmel nesil oluşabilsin diye Allah Azze ve Celle sürekli kıyameti hatırlatmıştır. Aynı şekilde güzel olmayan nesiller, ister kafir olsun, ister bu ümmetin fasıkları olsun, bunların sıkıntısı da yine nedir? Kıyamet gününü yalanlamadır. Artık biri ya kökten reddeder, biri de bir nevi yalanlar. Yani işlediği günahlarla <gülüyor> kıyamet günü yokmuş gibi günah işler, rahat bir şekilde günah işler. Bu da nedir? Bu da aynı şekilde günahların, bütün günahların temelinde insanın kıyameti veyahut da dirilmeyi, hesabı anlamaması vardır. Oysa Allah yine şuna dikkat çekiyor. Yani niyetin gününü yalanlıyorsunuz ki اِنَّ aleykum lahafizin, kiramen كَاتِبٍ يَعْمَلُونَ مَا تَفْحَلُونَ Yani sizin üzerinizde kiramen katibin vardır. Onlar ne yaparlar? Hafız ederler. Sizin yaptıklarınızı sürekli hafız ederler ve onlar sizin yaptıklarınızı bilirler diyor Allah Azze ve Celle. Hatırlıyorsanız geçen dersimizde de bu noktaya değinmiştik. Yani kiramen katibinin insanın üzerinde e sürekli hazır bulunan kiramen katibinin insanın yaptığı her ameli deftere kaydettiğini ve bu amellerin de insana şey olarak geldiğini, insanların kıyamet gününde insanın karşısına geleceğinden bahsetmiştik zaten. Burada da aynı şekilde surenin başında olduğu gibi. Yani insanlar kiram katibin yazdıklarını yapmış olunan bütün amelleri zaten yazıyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani sizin din gününü yalanlamanız veya ey Müslümanlar sizin dün gününe karşı gafil olmanız hiçbir şeyin hakikatını değiştirmeyecek. Yani ya Rabbi ben hatırlamamıştım, ya Rabbi ben unutmuştum diye bir şey söz konusu olmayacak. Zaten yaptıklarınız tane tane tanesinin önünüze ne yapacak? Yaptıklarınız tane tane tanesinin önünüze gelecek. Neyle gelecek? Yazılı bir surette gelecek. Yani meleklerin yazdığı defterler sizin önünüze ne yapacaktır? Sizin önünüze gelecektir diyor Allah azze ve celle. Sonuç innel ebrâre lefî na'îm ve innel fuccâre lefî jahîm. O... Ee, i̇yi olanlar o gün nimetler içerisindedirler Naim cennetlerindedirler Nimetlerin içerisindedirler Fucar olan ise günahkar olanlar Fasık olanlar Rabbinin emrine Boyun eğmeyenler ise o gün cahimdedirler, Ateştedirler cehennemdedirler diye Allah azze ve celle ne yapıyor İki tane şeyi e, Zikrediyor iki tane durumu zikrediyor Ebrarlar Nimet içerisinde Facirler ateş içerisinde İyilik nedir Hücür nedir? Yani kimdir neyi yaptığı zaman? E, nimetlere gidecek olan. Kimdir neyi yaptığı zaman? Cahimin içerisine gidecek olan. <gülüyor> Nimetler, iyiler yani iyi olanlar. İyilik ilk başta imandır. Çünkü Allah Azze ve Celle Bakara suresinde iyiliği açıklarken iyilik sizin Allah'a iman etmeniz, kıyamet gününe iman etmeniz, Resullere iman etmenizdir. Diye devam ediyor ayet. İyilik kişinin ilk başta iman etmesidir. Daha sonra... Alimler iyiliği tanımlarken hayır amellerini kapsayan genel bir isimdir demişler. İyilik bütün hayırları kapsar. Yani hayır ehli olanlar <gülüyor> ebrar olanlar, iyi ehli, iyilik ehli olanlar bunlar nimettedirler. Fucdar olanlar ise çokça günah işleyenler. Birincisi küfürdür. Yani birincisi fucurun birinci mertebesi küfürdür. İkinci mertebesi de fucurun kişinin Müslüman olduğu halde kişinin Allah'ın haram kıldıklarını işlemesidir. Bunları işleyenler de işte fucur nedir? Fısk ve fucur, Allah'ın haram kıldıklarını kapsayan genel bir isimdir. Bunu yapan insanın da ne vardır? Mutlaka cehennemden bir nasibi vardır. Mutlaka cehennemden bir nasibi vardır. يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ O mükafat gününde, o hesap gününde, herkesin karşı, yaptıklarının karşılığını göreceği günde o ateşe yaslanacaklardır diyor Allah Azze ve Celle. O ateşe gireceklerdir. Yani <gülüyor> ben size... Bu zındık felsefecilerin bahsettiği gibi hayal anlatmıyorum. Yani hani böyle bir ateş var, işte şöyledir, böyledir, çok ürkütücüdür falan. Bu bir hayal değildir. Bu gerçekten gerçekleşecek olan bir şeydir. يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ O gün oraya gireceklerdir diyor Allah Azze ve Celle. وَمَا anha عَنْهَا Ondan gizli de kalamayacaklardır. Ondan kaçamayacaklardır. Gıyab diye bir şey söz konusu değildir. Yani hani ben bugün... Ee, cehennemde diyelim her gün insanlar azap görecekler. Ben bugün girmeyeyim azaba. Böyle bir şey söz konusu yoktur. Yani kimse o gün cehennemden gizli kalmayacaktır. Kimse geride kalmayacaktır. Hepsi bir nevi oraya ne yapacaklardır? Gireceklerdir diyor Allah azze ve celle. Ve ma Sen din gününün, mükafat gününün, ceza gününün ne olduğunu nereden bileceksin ey Muhammed diyor Allah azze ve celle. Feme ma adrake ma Sonra tekrardan diyor. Sen nereden bileceksin din günü nedir? E sen din gününü görmemişsin. Sen din gününü yaşamamışsın. Sen bunun ne olduğunu nereden bileceksin? Aslında burada hitap bütün ümmetedir. Yani siz bunu nereden bileceksiniz diyor Allah azze ve celle. Şimdi Allah açıklıyor. Alba öğrenin. Bilmiyorsanız eğer diyor. Şimdi öğrenin. O gün nedir? Yahu la tamliku nefsin şey'en ve'l-emru yawma O gün hiçbir nefis hiçbir nefis için bir şey yapamayacaktır. O gün bütün iktimaittir, o gün bütün iş, iş Allah'a aittir. Her şey Allah'ın elindedir. Hatırlıyorsanız bunu geçen derste de söylemiştik. Watku yawmen la teczzi nefsun an nefsin şeya. Öyle bir günden korkunuz ki diyor Allah Azze ve Celle Bakara suresinde. O gün hiçbir nefsin, hiçbir nefse faydası olmayacaktır. olmayacak. Walla tuqbel minha şafaatun, walla yuakhdu minha adlun, wallahum yunserun. O gün ne? Onlardan fidya alınacaktır. Ne kimsenin kimseye şefaati kabul edilecektir tabi kafirler için bu ne de ne olacaktır diyor Allah azze ve celle kimse kimseye yardım da edemeyecektir diyor Allah azze ve celle böyle bir gün var hani mükafat gününü bilmiyorsunuz ya alın diyor Allah azze ve celle mükafat gününü öğrenin mükafat gününü merak ediyorsanız işte mükafat günü budur bilin ki o gün hiç kimse size fayda vermeyecek. Yani ne nesebinize güvenin, ne ilminize güvenin, ne tevhidinize güvenin, ne kocanıza güvenin, ne peygamberinize güvenin. Hiç kimseye güvenmeyin. O gün herkes kendi amelleriyle oraya gelecek. Ve hiçbir nefis, hiçbir nefse ne yapmayacaktır? Fayda vermeyecektir diyor Allah. وَالْأَمْرُ emru اِذِلِّ O gün işler Allah'ın elindedir. Ne demektir bu? <gülüyor> Eğer işler Allah'ın elindeyse, kimsenin o gün asıl günde kimsenin kimseye faydası yoksa... O zaman ey mağrur olan insanlar, siz Allahı razı etmeye bakın, siz Allahı hoşnut etmeye bakın, siz Allah'ın sizi sevmesini çalışmaya e, kazanmaya çalışın, siz Allah'ın sizden razı olmasını elde etmeye çalışın. Yoksa insanlar sizden razı olmuş, işte başkanınız sizden razı olmuş, falan sizden razı olmuş, bu sizi sevmiş falan, bunlar önemli değil. Sanki diyor Allah Azze ve Celle. O gün bütün işler Allah'ın elindedir. Başka bir ayette ne diyor Allah? Maliki يَوْمِ الدين. Din gününün mali, din gününün mülkünü elinde bulunduran gerçek sahip Allah azze ve celle'dir. Ve bunu bize sürekli hatırlatıyor Allah. Yani günde en az 17 defa Maliki يَوْمِ diyoruz. Din gününün sahibi, asıl günün, şu yalancı dünyanın bittikten sonra, asıl günün, herkesin yaptığının karşılığını göreceği, hasat gününün sahibi Allah'tır. O zaman... Razı etmemiz gereken, hoşnut etmemiz gereken, nefsimiz, toplum, arkadaşlarımız, cemaatimiz değil. Razı etmemiz gereken, onun rızasını kazanmamız gereken Allah Azze ve Celle'dir. لِمَذِ الْمُلْكُ لِيَوْ Allah kıyamet gününde bağıracak. Bugün mülk kime aittir? لِلّٰهِ الْوَحِدُ kahar. O gün mülk tek olan ve kahhar olan Allah Azze ve Celle'ye aittir diye Allah Azze ve Celle kendisi cevap verecek. Melekler veya insanlar cevap verecek. Tefsirlerde farklı farklı geldiği gibi. Ondan dolayı yani yaptığımız amellerde sürekli insanların veyahut da onun bunun ne neyi düşünüyorsanız düşünün. Hoşnutluğu için değil, onları razı etmek için değil. Allah azze ve celle'yi razı etmek için. Onun hoşnutluğunu kazanmak için uğraşalım. Çünkü hepimiz bilelim ki din gününü sahibi Allah'tır. Kimi hoşnut edersek edelim kıyamet gününde bu hoşnutluğumuz bize fayda vermeyecektir. Allah azze ve celle'nin hoşnutluğu sadece bize fayda verecektir. Ve burada size Hazreti Ayşe'nin Muaviye radıyallahu anh'a söylediği bir sözü de hatırlayayım, hatırlatayım. O şekilde dersi bitireyim. Ey Muaviye diyor. <gülüyor> Sen diyor eğer Allah azze ve celle'yi hoşnut etmek adına insanları kızdırırsan. Yani Allah'ı hoşnut edeceğim diye onun istediklerini yaparken insanları kızdırırsan. Hem Allah senden hoşnut olur diyor. Hem insanları senden hoşnut kılar. Yani kalpler Allah'ın elinde değil midir? Allaha yahu lü meri ve kalbi Allah kişiyle kalbinin arasına girer el kulubu kalpler Rahman'ın iki parmağının arasındadır dilediği gibi çevirir Allah Azze ve Celle kalpleri hem Allah razı olur senden diyor hem insanları senden razı eder ama ey muaviye diyor sen eğer insanları hoş, insanların hoşnutluğunu kazanayım diye Allah Azze ve Celle'nin gazabını kazanırsan Allah Azze ve Celle'nin kazanırsan diyor hem Allah sana kızar hem insanları sana kızdırır. Yani şey değildir bu. Ee, Allah'ın elindedir çünkü kalpler. Allah seni sevmediği zaman insanlara da sevdirmeyebilir diyor. E, muaviye. Ondan dolayı sürekli bunu kendimize bir düstur edinelim. <gülüyor> yani bu sureden özellikle kendimize ders çıkaracağımız iki noktadan biri Allah'a karşı şeytanın bizi aldatacağı noktayı herkesin tespit edip acaba benim aldanma noktam ne olabilir diyerekten ve bunun üzerine gitmeyi kendimize ders edinelim bu surede. İkincisi, kıyamet gününün asıl mülkün sahibinin Allah olduğunu ders edinelim kendimize. Yani kim hoşnut olursa olsun kimsenin kimseye o gün faydası yoktur. Ne annenin, ne babanın, ne kadının hepsi o gün kaçacaklar. Bırakın faydası olması, bizi bırakıp kaçacaklar. O zaman amel yaparken, iş yaparken sadece Celle'nin hoşnutluğunu, o razı olsun yeter. Düstriyle hareket etmeyi kendimiz için bir kaide, bir kural olarak seçelim inşallah. Ve alamin.